kıymetliler. Bir gariplerin kitabı programında daha sizlerle beraberiz. Öncelikle hepinizi saygı ve muhabbetle selamlıyoruz efendim. Bu programda muhterem hocamız Profesör Doktor Etam Cebeci olacağımız bizlere tasavvufî sıralardan, tasavvufî kavramlardan bahsediyorlar. Tasavvufta ölüm nedir? Kuşeyrî'nin sayesinden devam ediyorduk. Hocamız ölüm konusuna devam ediyorlardı. Muhterem hocam ayet-i ölüm, hadis-i şeriflerde ölüm, ve tasavvufta ölüm. Nedir? Ee, bu konuya devam ediyorduk. Dilerseniz e, Kuşeyr'in sayesinden buyurun efendim. Kaldığımız yerden devam edebiliriz. Auzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu ve selam ala resuluna. Allahım salat ve selam aleyhine ve âli sahabe ecmaîn. Efendim ölüm konusunu anlatıyoruz. Bu Hasan'ın ölümünü anlattığım zaman kendi halimizde bir değişiklik yaşıyoruz. Kendi halimizde. Herkesin bir hali var. Benim de halim bu. Yani bir hal geliyor. Işte, tarif edemiyorum. O da herhalde şundan kaynaklanıyor. Resulullah'ı seven 11 yaşındaki bir çocuk Resulullah'ı hala sevmeyen 68 yaşında ihtiyar bir adam. Estağfurullah. O geçen haftaki o has evet. Hasan konusu evet etkileyiciydi. Ölüm konusuna devam ediyoruz. Ölümden hayat çıkarabilmek. Ölümden hayat çıkarabilmek. Mesele bu. Nedir? Evet. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in Ağızların tadını kaçıran ölümü sık sık anınız diyor Yani Ölümü sık sık hatırlayarak Ağızınızın tadı katsın Bura rahat yaşamak için gelmiş bir yer değil imtihan yeri çile yeri burası Evet sayın hocam İmtihan yeri burası Yani çile yeri, çile yeri. Dünya yaşamaya, yaşamaya geldik diyor Yaşama gelirkence Eğlence gibi anlatıyorlar Oynamaz, boş vakit geçirmek. Burası boş vakit geçirme yeri değil. Eğlence yeri değil. Şu anda değil. hepimiz imtihandayız. İmtihan salonundayız. Gözetmenlerimiz var. anül yemini ve ani şimali ka'id. Ma yelfiz min kavlin illa ledeyhi rakibun atid. Sağda bir oturan var, solda bir oturan var. Bir hesap var yani. Hesap, hesap var, Ondan kaydeden göre. var, gören var, Gay gözleyen var. var. Hafaza melekleri var. Hep kontrol altındayız. Bir kamera kontrolü varsa bir binada yürüyüşümüz, konuşmamız dikkatli oluyor değil mi? Kameraya görünce. Evet. Kaydediliyor çünkü. Bir de ilahi kamera var. Ne yapacaksak. Kitaben yelqa şura. Herkesin kitabı açılacak. Iqra kitabe Hadi kitabını oku denecek. Ve kefa bi nefsikel yevma aleyke Hesap görücü olarak nefsin sana yeter denilecek. Kendi kendi oku. ...gideceğin yere tayin et diyecek Allah... Yani. ...o da biz de diyeceğiz ki... ...mali hazel kitap... ...la yugadürü sahiraten... ...vela kebiraten... ...illa ahsaha... ...bu ne biçim kitap... ...her şey... ...hiçbir şeyi var. boş bırakmamış ya... ...her şey burada kayıtlı... ...bu kadar da ince kayıt olur mu... ...çok ince kayıt... ...miligram kayıt... ...hassas kayıt... ...evet onun için peygamberimiz dünya sicinül mümin deyince dünya müminin zindanıdır ne demek bu dünya müminin zindanı yani mü, inanan birisinde iman varsa bu dünya ona zindan dungeon psychology zindan psikolojisi yaşatır gurbet yeri yani zindan, zindan zindan gurbet murbet değil hapishane. hapishane daralıyorum bu dünyadan bu dünyadan çıkmak istiyorum. Hapishanede, hapishanede yatan insanların psikolojisi duyacak gerçek iman olan kişide bu yaşanacak. Psikoloji yoksa cennet gibi geliyorsa bu dünya. Zaman, problem var demektir. Problem var demektir evet. Yani ahireti özlemiş bura hapishane hakiki vatanıma yani ahiretten geldim, ahirete gideceğim Allah'tan geldim, Allah'a gideceğim hakiki vatanıma gideceğim İnna lillahi ve inna ileyhi raciun evet Allah'a geleceğiz. Allah'tan geldik bura şu yolcu giderken yorulur, bir ağacın altında bir saat dinlenir uyur, yola devam eder bu dünya bir gölgeliktir diyor peygamberimiz bir saatlik bir gölgelik evet, bu gölgenin kalacağını zannediyor insanlar Hah. ah ah Ad üzerinde gölge zaten Eşbah evet. Alemi eşbahta yaşıyoruz Hayal aleminde Uykularda rüyalarda yaşıyoruz Hakikat alemi ahirette Abdülkadir Geylan dedi ki Burası hikmet dünya Orası kudret dünyası Kudret alemi diyor Efendim Allah dostları Canlarını teslim ederlerken Her birinin Halleri farklı farklı olur. Herkesin bir kimsenin ölümü bir başka kimsenin ölümüne benzemez. Çeşit çeşitler. Biz işte geçen hafta Hasan anlattık. Evet o da farklı bir ölüm ya. Yani. Ah, ah, ah. Psikolojik duygu kümülasyonu... birikimi olduğu zaman dil orada ...susma ihtiyacı hissediyor böyle. Hasan anlattıkça hep böyle duyma ihtiyacı hissediyorum. Yani ama konuşmak zorundayız. Tabii, Radyo o... programı mecburen. Şu, onun ikilemini onun dilenmasını yaşıyorum şu anda. Evet. Keşanaltı siz kendi hayatınızdan bir anekdot anlattınız. Kuşeyri Risale'de de kendi hayatından ve yaşadıklarından ya, ya. anekdotlar anlatıyor. Buyurun efendim. Bazı Allah dostlarının üzerinde ölürken heybet hali olur. Bazılarında heybet hali. Heybet hali oluyor. Bazılarında ise ümit hali olur. Heybet de olur. Ümit de olur ölüm sırasında. Bazı Allah dostları ise onlara ölürken öyle şeyler gösterilir ki bu sükun ve güzel bir güven hissi içinde olmalarını icap ettirir. Yani hebetli de korku hali de olsa ve ümit hali de olsa Allah dostlarında sükunet olur. Güzellik olur ve güven hissi olur. Ölüm ölü anında. Evet, güven hissi, sükunet ve güzellik yaşarlar diyor. Heybet de olsa, ümit de olsa. Evet. Korku da olsa, ümit de olsa. Allah son nefeste imanla ölmek nasip etsin. Amin. Cümlemize inşallah. mürşid kâmile. sordum... İşte 80 seneye yakın hayattasınız. En büyük probleminiz nedir? Uygun bir lisanla anlattım. Evet. Boynunu büktü. Son nefeste imanla ölebilecek miyim? Allah Allah. Yani Son, son nefes endişesi var. Son yani. nefes. Belli değil. Niye? Esad-i Elbihazeretler öyle söylüyor. Hadis profesörüne siz bana şey diyorsunuz siz bana gavsa azam diyorsunuz siz bana kutup diyorsunuz ve siz bir hadis profesörüsünüz emekli oldunuz İstanbul Darülfü'nün ilahiyat fakültesinden siz söyleyiniz bana Hz. Bekir bu ümmetin en üstün insanı değil miydi? evet en üstün evet. insanı onun derecesine hiç kimse ulaşabildi mi? ulaşamadı hiç kimsenin derecesine ulaşamadığı Hazreti Ebubekir son nefesle imanla ölme garantisi verildi mi diyor. Halis bu verilmedi efendim diyor. Ne? Benim gibi kutup zannedilen, gavs zannedilen, şey zannedilen bir adam. Ebubekir'in kenarından beri uğramayan bir adam. Hazreti Ebubekir son nefesle imanla ölme garantisi verilmediyse bizim gibi insanlara bu garanti verilir mi diyor? Verilmez. Gel de beraber ağlayalım evladım diyor. Kucaklıyor hadis profesörü O da onu kucaklıyor. Beraberce yarım saat ağlamışlar. Son nefeste ne olacağız? Son nefeste endişesiz olacak. Bilmiyoruz. Hiç kimsenin garanti değil ya. Onun için kimseyi kırmayalım. Evet. Düşmanlık yapmayalım. Hataları örtelim. Kusurları bağışlayalım. Dedekodu yapmayalım. Evlerimizde yemek verelim. Hanımlar artık... ...evde fakirler toplayıp da yemek vermiyor... ...evin erkeği... ...eve fakir dağıtı... ...çağıramıyor... ...bir pilav, bir çorba, başka bir şey yok... ...pilav olacak, bu olacak, şu olacak... ...on türlü yemek hanım üretir... Tek, ...evde hanımlar üretirler... ...tekellif oluyor... ...ben e, bunu hazırlık yapamam diyor... ...ziyafet, bir çorba, bir pilav... ...başka bir şey yok... ...sen yemekçisi de ona çıkarırsan... ...yemek veremezsin... ...onu bir yapamam diyor... ...ama yemek vermek demek... ...on çeşit yemek sevmek değil ki... ...peygamber gösteriş ve sevabı yok... ...gösterişin... ...sevabı yok... ...bir Allah dostu beni çağırdı... ...evine götürdü... ...sofrada sirke vardı... ...tuz vardı, yarım ekmek vardı... ...iftah sofrasıydı... ...etim dedi benim bu dedi... ...samimi ve ihlaslı da... ...ihlaslı ve samimi olarak... ...ben seni bu yemeğe davet ettim... ...tuz vardı, sirke vardı... ...yarım ekmek vardı... Hayatımda yapmış olduğum en lezzetli dijital o. Dijital Niye? Dijital. İhlasla hazırlanmıştı. Kuru ekmekle hazırlanmıştı. Peygamberin sofrasına benziyordu. O mükellef sofralı davetlere gidiyorum. İki büklüm oluyorum. Gösteriş var, Riya var, sahtekarlık var, tekellüf var, zorluk var, zahmet var, rahmet yok. Ben yiyorum Suriyeli, mülteciler, Suriye'de. ...Guta bölgesinde acından ölenlerin hali ne... ...aklıma gelmeden... ...her yemeğe oturduğum zaman... ...Guta'da acından ölen Müslümanları düşünüyorum... ...onu düşünerek... onu tefekkürüyle ben yemek yiyorum... ...acından ölen insanlar var... ...Müslüman Müslüman'ı öldürüyor... ...Hiristiyan Avrupa'da gülüyor... Maalesef, ...onu maalesef. yemek yeme hakkımız var... ...ama Guta'daki Müslümanları aklından geçirerek yiyeceksin... ...o zaman yemek yemek sana serbest... ...aklına geliyorsa... Kutu'daki ölen, acından ölen Müslümanlar aklına gelmeden yemek yemenin bana göre bir problem olduğunu düşünüyorum şahsen. Benim İslam anlayışım bu. Sizinkini ben bilmiyorum. Evet. Benimki bu. Ayy. Efendim, Ebu Muhammed Ceriri diyor ki, ben diyor, ruhunu teslim ederken Cuneydi Bağdadi Hazretleri'nin yanındaydım diyor. Cuneydi Bağdadi dikkat edin. Lahım çok önemli. En büyük evliya Abdülkadir Geylani. Kendisinden sonra gelen evliyalardan en büyüğü o. Ama ondan önce gelip de yaşamış en büyük evliya Cuneydi Bağdadi'dir. Adı Seyyidü Taife. Seyyidü Taife. Bütün sufiler grubunun ...velayet makamlarına ulaşanların... ...o piramidin, hiyerarşinin... ...en üzerindeki son taş... Evet. ...Cüneydi Bağdadi Hazretleri... Onun ...son nefesi nasıl olmuş onu anlatıyor... Evet. ...en mükemmel evliya... ...hem zahir ilmi hem batın ilmi... Evet. ...mutlak müşehitlerin yanında fetva veriyor... ...ve mutlak müşehitler de... ...beni fetva doğru mu diyor ona soru soruyorlar... ...öyle bizzat bu... ...hem alim hem sufi... ...son nefesinde Cüneyd-i yanındaydım. Günlerden idi Ve... ...Nevruz Bayramı kutlanıyordu. O zaman... ...işte İran bölgesine yakın bölgelerde... ...eski kültür gelenek adet olarak... ...Nevruz... ...yani... ...işte 1 Mayıs bahar Bayramı diyorduk ya... ...Nevruz hala evet, kutlanıyordu Türkiye'de. Evet. İşte Nevruz Bayramı... ...idi ve Cuma günüydü... ...o gün... Cüneyt yattığı yerden ağır ağır Kur'an okudu. Okudu, okudu. İki, üç saat devam etti. Ve son en sonunda Kulözü Rabbin Nası okudu. Kur'an-ı Kerim'i hatim yaptı. Bitirdi. Sadakallahu lazim dedi. Ona dedim ki tam ölüyorsun. Artık hayata veda ediyorsun. Yaşı yüz yirmi. Cüneyt-i Evet. rahmetullahi aleyh. Ey Allah, Cüneyt Allah insan son nefeste yani bir farklı bir şey olur. Sen sakin sakin her gün okuduğun Kur'an'ı okuyorsun. Yani son nefeste bir insan bu halde mi olmalı ey Cüneyt diye sordum. Yani ölümün nedeniyle insanın bir telaşa kapılmasını Tabii. zannediyor öyle bekliyor. Öyle bekliyor. ya yani bu halde Kur'an mı okunur ey Cüneyt dedim. Dedi ki bu işi yapmaya benden daha layık kim var dedi. Yani şu anda ben ölüyorum. Ölmekte olan insanın yapacağı en hayırlı iş Kur'an okumaktır ve tefekkür etmektir dedi. Bundan daha iyi bir amel mi olur dedi. Son nefesini Kur'an okuyor. Ve görüyorsun, yani. görüyorsun dedi. Şu anda defterim dürülmek üzere dedi. Kur'an ölüyorum dedi. Akşemseddin de camisinde kuşul abdestini aldı. Kefenini giydi, öğle namazını kıldı ve caminin içinde kıbleye dönerek yattı. Ben ölüyorum, vasiyetimi de söyledim. Ey Allah'ım canımı al dedi. Akşemseddin sağ tarafına yattı. Sağ elini Peygamberimizin yaptığı gibi sağ yanana koydu. Ayaklarını çiçek toparladı. Gusül abdestini almıştı. Cenazenin yıkanmasına gerek yok. Kefeni de giymişti. Sesli bir şekilde Yasin okudu. Cami kalabalık, müritlerle dolu. Selamun gavlemin Rabbi Rahim'e geldi, yedi defa tekrarladı, Allah dedi öldü Akşemseddin Hazretleri. O da Kur'an Kur okuyarak rahmetli olmuş. 1961 mi? senesinde İslam Ansiklopedisinin genel müdürü Ali İhsan Yurt Hoca, biz gelen bir selden dolayı Akşemseddin Hazretleri'nin mezarını acaba çamur bulaştı mı temizleyelim diye açmak istedik, açtık kalabalık bir. 40 kişilik grup, evet. müftüler, vaizler, imamlar, salihler, dervişler, kalabalık bir grup. Açtığımız zaman içeride bir çamur yoktu, sevindik. Ama Akşemseddin'in cesedinin çürümemiş olduğunu gördük. Kefeni solmamıştı diyor. Sanki biraz önce uykuya dalmış gibi yatıyordu diyor. Uzun boylu, iki metre on santim. Köşe alındı. Seyrek sakallı bembeyaz, kaşı bembeyaz, bıyığı bembeyaz, saçları bembeyaz. ...yatıyordu diyor... ...çirmemişti diyor... ...beş yüz bir sürü sene geçmiş ya... ...Müftü Efendi dedi ki müezzine... ...askerden yeni gelmişti... ...evladım acaba halüsinatif... ...imajinatif... ...hayal ile karşı karşıya bir durum mu yaşıyoruz... ...şu anda gördüğümüz hayal mi... ...mezarın kenarından in... ...elini cesedin altına koy... ...ağırlığını hisset, ağırlığı var mı dedi... Müezzin indi Yavaş'a, Ali İhsan evet. Diyanet İşleri Başkanlığı, İslam Antikleti'nin ilk genel müdürü. O anlattı bana bunu. Müezzin elini soktu altına, sırtına. Efendim dedi, vücudu sıcak dedi. 504 sene önce ölmüş. 500 seneden fazla. 15, 1457, 1961. Evet. 504 sene. Vücudu sıcak dedi diyor. Evet. anlayamıyoruz yani. <gülüyor> ben bilmediğim konular. Ben bilmedim Ama olmuş kitaplarda da bu şekilde öldüğü anlatılıyor. Akşemsettin Göynük'te Akşemsettin Hazretleri. Göynük'te. Allah kimse, kimse de ziyarete gitmez. Mevlana'yı ziyaret ediyoruz. İyi, onu öğrendik. Evet. Bir de Akşemsettin'i ziyaret edip Göynük'e gitme. Biraz da öyle alışkanlıklarımız olsa evet. ne kadar güzel olur. İnşallah. Evet hocam ölüm konusuna devam ediyoruz. Ölürken, işte Kur'an'la ölmek. Kur'an'la ölmek ya. Yani. Kur'an'la ölmek. Cüneyd-i Bağdari'ye bir Kur'an hatmetmiş. Bitiyor hatim ve öyle ölüyor. Allah Dikkat Allah et. Insan. Bitiyor, evet. öyle ölüyor. Yarısında falan da ölmüyor. Bitirdikten sonra ölüyor. Hmm. Yani. yani insan kötü bir hal üzere de ölebilir. Böyle bir ölüm de olabilir. Ama Cüneydi Bağdari Evet. anlatılamayan bir şahsiyon. Yani. Evet. Tevhid ile yani. ilgili mektuplar var. Tabii. Bugün biz de okuyamıyoruz, anlayamıyoruz. Evet. Yani... İslam'ı daha üst boyutlara taşıyabilmek. Tabii. Alttakiler niye bu taşıyorsunuz diye itiraz ediyor. Taşıma aşağıda kalsın. Basit kalsın. Basit İslam. Tamam basit de daha yukarılara çıkmaya kabiliyet olanlar, yorum kabiliyetlerini yukarı doğru çıkarsınlar ve İslam binasını o nakışlarla, yorumlarıyla sütlesinler biraz. Tabii. Kalite gelsin. Müdün Arabi'nin yaptığı gibi modern bilim daha yeni anlıyor. işte olanaksızlığın fiziği Michio Kaku, Mudnar Abinin ortaya koymuş olduğu o hayal zaman, hayal mekan konularını hayal alemlerini Hayal alemleri. ...şizlik olarak anlatmış. Diyorlar ki sen bunu yeni bulmadın. Nasıl diyor? İlk defa ben buldum bunu diyor. Yok diyor. Sizden önce Mudnar Abin 800 yıl önce kitabında yazmış oku diyorlar, okutuyorlar, oku, diyor. şaşırıyor. E, ben de bunu diyorum diyor. Şaşırmış. Michio Kaku. Evet. Orijinal bir şey söylemiyor. Bu akıl yoluyla fizikle bulmuş Mudnarebi kalp yoluyla kişifle bulmuş Olay bu Biz nerelerde geziyoruz Bu Allah dostlar nerelerde gezmiş evet. Fütuhat-ı Mekke'de yazıyor Kitabında yazıyor Eliyle yazdı Fütuhat Bir gece ne oldu ne oldu diyor Baktım diyor ruhun bedenimle ayrıldı diyor Ben yukarı uzaya çıkardılar Fezaya çıktım diyor Yükseldim yükseldim İşte dünya bu dediler bana gösterdiler Yahu dünya ...bir miskete benziyor, yuvarlak diyor. Rengi de uzaydan bakınca... ...masmavi diyor. NASA'nın uzaydan çektiği... ...dünya fotoğraflar masmavi ve yuvarlak değil mi? Evet. Bunlara bir sekiz yüz yıl önce bunu anlatıyor. <gülüyor> 800 sene e nasıl önce oraya çıktı önce. onu anlamaya çalışmıyor. Bizimkiler de... ...ya İslam'ı böyle şeylerle anlatmaya çalışmayın. Sadece basit herkesine... ...avam, avam kalan... ...avam kalsın, Avama, avam İslam'ı anlat. Havasa da... ...hava İslam'ı anlatılması lazım... Büyük akıllara, entelleksiyaya aklı büyüklere de büyük anlatılması lazım. Abi sen, Ben avam kalmak istiyorum. Sen avam kal, sana itiraz eden yok. Sen de cennete gideceksin. Havasa cennete gidecek, ahasül e avas. Ama cennet kaliteleri farklı olacak. Çünkü insanlar kellimün nâsa alâ kader Peygamberimiz akıl seviyesi insanlarda hangi katmandaysa ona göre ona göre konuşalım. anlatın diyor. Akıllar aynı seviyede değil. Evet hocam. ...Ebu Muhammed... ...Herevi'nin... ...şöyle söylediği hikaye edilir... ...hep salih zatların... ...güzel ölümleri anlatıyor. ölümleri anlatıyor... ...çünkü güzel örnek... ...yani biz de bunlar gibi ölelim diye... Tabii. ...böyle içimizde bir iştiyak... ...yani... ...ölümü sevdirmeye çalışarak anlatma metodu bu... Evet. ...ölümü sevdirirsek... ...ben bir asker olduğum zaman... ...vatanımı savunurken şehit olacağım... ...Allah'a kavuşacağım diye... Heyecanla savaşıyorum, ölümden korkmam. Dikkat edin, ölümü güzelleştirmek ve tasavvuf ölmek sanatıdır. Evet. Ölmeden önce ölmek. Ölmek sanattır. Büyük akılların işi, küçük öcüce akıllara göre değildir bu. Ve ümit üzere hep anlatıyor, hep güzel ölümleri anlatıyor. Her evi diyor ki. Ruhunu teslim ettiği sırada Şiblinin yanındaydım. Hallacı Mansur'un arkadaşı. Evet. Yani Hallacı Mansur idam etmeye götürülüyordu. İdam edilecekti. Üzerine taş attılar. Üzerine tezek attılar. Hakaret ettiler. Pislikler, dikenler attılar. O hep gülüyordu. Hep gülüyordu. Aralarından şibliği çıktı. ...elinde bir gül fidanı vardı... ...tuttu üzerine gül attı... ...şibli hüngür hüngür ağlamaya başladı... Hallacı Mansur... ...dostun gülü Hallacı Mansur'a ağlatmıştı... Evet. ...düşmanın taşları da güldürmüştü... ...bu sırrı... kuantum tarzı... ...artıyı eksinin içinde bulabilenler... ...eksinin içinde de artıyı bulabilenler... ...bunu anlayabilir... ...yani... ...sizin için hayır olan şerdir, şer olan hayırdır... ...ayet-i kerimesi var ya... ...asâ'ın tekr şey'en fehû ve hayrûl-lûkûm... ...ve asâ'ın tekr şey'en fehû ve kur... hayrûl ...ayet-i kerimesi var ya... Evet ...hayırda şer, şerde hayır vardır ya... Yani. ...ağlanacak yerde gülüyor, gülecek yerde ağlıyor... ...ağlıyor... ...şibliği o şibli. ...yani yörg şibliği... ...ey hallac... taşatılıyor sana gülüyorsun... ...seni anladım... Sen aşık adamısın, sana gül atılır diyor. Anlayan bir tane adam çıktı beni diyor. Şibli, ona ağlıyor. Bir şey anlayabildi. Şibli anlamıştı. Mevlana ölürken ne diyordu? Ben beni anlayan adama hasret gidiyorum. Oğlu diyor ki, o işte me oğlu Sultan Veled Evet. Baba ben anlamadım mı? Sen de anlamadın diyor. Hı, onu hiç kimse anlamamış. Hüsamettin Çelebi, ben de mi anlamadım, sen de anlamadın diyor. Bir tek Şemsettin Tebriz'i anladı beni diyor. Hı. Yalnız yaşadım, yalnız ölüyorum diyor. Tasavvuhun üst dilini bilen, yukarılarda gezen... Yani Hatiyat bölgesinde sezgisel düşünce üretimleri, fikir üretimleri, lafız üretimleri ve üst aleme ait mantık üretimleri yapabilen insanlar alt taraftakilerde anlaşılmaz. Anlaşılmadığı için yabancı bir ülkeye gittik. Fransa'ya gitmiştik Lyon'a değil mi? Evet. Strasbourg'a gittik. Fransa bilmiyorsun. Evet. Yabancı bir kimse anlamıyor. Biz de onları anlamıyoruz. O o psikolojinazlı bir psikoloji ise onun metafizik boyutunu yaşamışlar. Bunları çok çok düşünmek lazım. Atlılar gitti. Vahicim. O giden atların arkasında atların nalları kalmış. Biz nal topluyoruz arkada. Hı, atlılar önden gittiler yani. Gittiler onlar. Sabikun var ya evet, Sabikun. Evet. Es-Sabikuna es -sabik. Ya sünnetümin levvelin ve kalilun el-ahirin. Nal topluyoruz. O nallar bile bize yetiyor. Estağfurullah. O koşucuların nallarını topluyoruz. Bize o bile yetiyor Nal toplamayı bile akledemeyenler çekin görenler Ve toplayanlarla alay edenler var hı hı. O bile biz, nasıl bir şey yani tenmez, Biz o hiç da. olmazsa nalların farkındayız Evet Nalları topluyoruz görüyorsunuz İzlerinden gidiyoruz anlamaya çalışıyoruz ama O hal yok bizde Estağfurullah Son nefeste imanını mı öleceğim bilmiyorum ki Kendimi durmadan cehennemde görüyorum ben ya Estağfurullah ne Allah, olacak benim halim? Allah muhafaza. Şibli Hazretleri'nin yanındaydım ölürken. Her evi anlatıyor. Evet. Bütün gece boyunca şu iki tane beyit var. Onu okudu. Sürekli tekrarladı, tekrarladı, tekrarladı, sürekli. Bir ev o evin içinde sen varsın. Ama o, o evin senin evinin Lambaya ihtiyacı yok. Senin evin zaten aydınlık. Karanlık evin lambaya ihtiyacı var. Hmm, sen varsan ışığa ihtiyaç yok. Tabii. Halk kıyamet günü çeşitli deliller getirdikleri zaman... ...bizim ileri sürdüğümüz deliller... ...temaşa etmeyi ümit ettiğimiz... ...cemalin olacak. Biz Allah'ın bu dünyadayken cemalini hep görerek yaşadık. Bizim delilimiz bu dünyadayken ölmeden önce onun cemalini görmemiz bizim delilimiz olacak. Öbürleri akıldan deliller üretecek, biz de kalpten delil üreteceğiz diyor. Halimiz bizim delilimiz diyor. Evet, demek ki. Biz zaten vücuhun yevmi ıhın nadıra, ila rabbihe nazıra sürekli Allah tefekküründe hep Allah'a bakarak yaşadık. Bu dünyada paraya bakarak yaşayanlar ahirette para görecek. Fenerbahçe'ye bakan Fenerbahçe görecek makam mevkiye bakan makam mevki görecek. Altın arantaba bakanlar altın ve rant görecek. Biz bu dünyada hep Allah'a baktık. İşte, murakabe. Evet. Hep Allah'a baktık. İşte Allah'a bakmamız ahirette de Allah'a bakacağımızın delili. Sürekli Allah'a bakmak murakabe makamı. Sürekli zikir emrediliyor. Ya yuheddini amenuzkurullah zikran kesira. İşte bizim bu halimiz ahirette bizim delilimiz. Yaşantımız bizim delil olacak diyor. Ya Rabbi seni zaten biz dünyadayken görüyorduk ve sürekli o hal üzerinde yaşadık, daimi zikirde kaldık. Bu halimiz sana delil olarak yetmez mi? Öbürler kafasından ürettikleri deliller, akli delillerle Allah'ın cennetine girecek. Biz de kalbimizdeki yaşadığımız hal neyse onunla gireceğiz diyor. Allah'ın cemaline aşık yani şibli. Anlayana bunlar. Anlamayana anlatamayız biz bunu Evet hocam Melametilerin reisi Horasan Sufi ekolünün Lideri Hamdun Kassar Horasan Sufiliğinin Lideri Hamdun Kansar, <gülüyor> Müritlerine ve dostlarına Vasiyette bulunuyor Sık sık Evladım Ben ölüm halindeyken beni kadınlar arasında bırakmayın. Herkesin bir vasiyeti var. Bunun da vasiyeti kadınlar arasında. Başımda erkekler bulunsun diyor. Çünkü kadınlar feryat eder, ölüyor diye ağlar. Ben onların ağlamalarına dayanamam. Feryatlarına dayanamam. Kadınlar yumuşak, kalpli, merhametli, ölüyor diye feryat eder, bağırır. Ben de kalbim yani karışır teşvişe uğrarım Dolayısıyla Allah'la beraber olmam gereken son nefeste Onların feryatları Kafamı karıştırır Ben Allah'a odaklanmak istiyorum Başımda erkekler bulunsun diyor Evet yani başımda feryat figan eden birileri Bulunmasın anlamında evet, söylüyorum Kafamı karıştırmasın o anda evet. Allah'a odaklanacağım Gideceğim yere odaklanacağım Gideceğim hedefe bakacağım Başka bir şey istemiyorum diyor Evet Bişir Hafi Hazretleri yayan ayak işte evet e, yal, yalın ayak. Yalın ayak Bişir Hafi, Bişir Hâfi, son nefesi veriyordu. Ölecekti. Vefat edecekti Bişir Hafi. Evet. Ona demişler ki: "Ey Bişir, sanki ölümü değil de hayatı seviyor gibi gözüküyorsun." Böyle söylemişler. O da şu cevabı verdi. Hayatı sevmek, sevmemek konu bu değil. O aziz olan, o celil olan Allah'ın huzuruna, o büyük huzura çıkmak çok çetin bir şey diyor. Evet, kolay bir şey değil. Varacağım yerin azameti beni korkutuyor. Hayat sevdiğimden değil diyor. O ne yapacağım orada ben diyor. Yani, evli aldan hali bile böyle yani. Huzur. Büyük, yani, bir, huzur. büyük bir huzur. Ben yani. ne yapayım orada? Bana soruyorsun. Ben ne cevap vereyim diyor. Dolayısıyla benim bu görüntümü yanlış görme. Bu görüntümü yanlış anlama diyor. Yani, evet. Yolcuya çıkarken süfyan Sevri'nin dostları kendisine gelir. Efendim yolcuya çıkıyorsunuz. Herhangi bir hizmet var mı? Herhangi bir emriniz var mı? diye sorarlar. O da dostlarına şöyle söylermiş. Ey dostlar, yolda, sağda, solda gezerken ölümle karşılaşırsanız o ölümü benim için satın alınız. Çünkü ben sevgilimin Allah'ın vuslatını özlerim" derdi. Evet sanki satın alacak bir şeymiş gibi anlatıyor yani. Yani evet. bulursanız getirin. Özledim Bulutum. artık. Hmm. Allah'ı özledim. Bir an önce öleyim. Hani dedik ya. Evet. Kullya yehulezine hadu in zauntum annakum eulia ulih Allah min dunin nas in kuntum sadikin. Yahudiler, Allah'ı çok seviyorsanız ölümü çok sevin isteyin. Evet. Ölümü sevmek demek, Allah'ı sevmek demek. Allah'ı sevmek demek, ölümü sevmek demek. Ölüme aşık. Aşık olmayanlar, ölüme aşık nedir? Bu metafizik sorunun altında ezilirler. Kolay değil. Ölümü Allah'a kavuşmak için özlemek. Bütün hikaye bu. Evet. Öleceği zaman yaklaşınca, dedi ki, Süfyan-ı Sevri, zaten biz ölümü temenni ediyorduk. Zaten ölüme aşıktık. Ama can verebilmek, çok zor bir şeymiş dedi. O kadar da kolay değilmiş diyor ya. Yani. Çok seviyorum ama ölmek o kadar da kolay değilmiş dedi. Evet. Derler ki Hazreti Ali'nin oğlu Hasan biliyorsunuz senmen öldürüldü. Yani zehirlenerek öldürüldü. Zehirlenerek öldürüldü. Hazreti Hasan radıyallahu anh Efendimiz vefatı zamanı, ölüm zamanı yaklaştı. Ve ölüm zamanı yaklaşınca ağlamaya başladı. Ey Hasan niye ağlıyorsun diye soruldu. Hazreti Hasan dedi ki hiç görmediğim Efendimin huzuruna çıkıyorum onun için ağlıyorum dedi. Hmm. Onun verdiği heyecan kavuşmanın sevinci ilk defa göreceğim ondan dolayı ağlıyorum dedi. Cenab-ı Hakk'ın huzuruna çıkıyorum diyorum Korkudan değil, sevinçten ağlıyor Sevinçten ağlıyor, evet. sevinç gözyaşları Ölürken korkudan ağlayan Çok insan gördük Allah sonumuzu Vayicim, hayır eylesin Ne Allah, yapacağım Allah, ben, inanın Yani bilmiyorum İşimiz zor ya, zor zor, zor, zor. Cenab-ı Hak kolaylaştırsın inşallah Hep onu düşünüyorum, bu ölüm varken Niye dedikodu yapıyoruz ya Ölüm var mı? Niye birbirimize küsüyoruz? Ölüm var. Birbirimize niye düşmanlık yapıyoruz? Ölüm var. Birbirimizin gönlünü niye kırıyoruz? Ya öleceğiz toprak hepimiz. Bugün var yarın yok. Bir gönül inşa et. Bir gönül inşa et. Bir gönül ele geçir. Bir gönül yap. Kırma. Yıkma. İnşa et yap. Dirilt ayağa kaldır. ...niye bunu yapmıyoruz... ...insanoğlu sürekli mücadele... ...sürekli kavga... ...sürekli dövüş... ...biz bunun için mi geldik dünyaya... ...Allah'a kulluk bu mu... ...murakabe derslerini bitirmiş derviş... ...harıl harıl dedikodu yapıyor... ...anlamıyorum ben bunu ya... ya ...sevdü süreni bitirmişsin... ...artık bir susmayı öğren ya... ...bir sus artık... ...yeter... Durmadan üretim, durmadan üretim. Bir sus yahu. Sus ki kalbinde Allah'la konuşma başlasın. Ne zaman Allah'la konuşmaya başlayacaksın? Sürekli konuşan, konuşan, konuşan Allah'la konuşamaz. Bir sus. Susmak denen ölümü yaşa. Dil zahiri olarak susmadıkça içeride Allah'la konuşacak gerçek ölüm yaşanmaz. Bilal-i Habeşi radıyallahu anh peygamberimiz ölünce sallallahu aleyhi ve sellem dayanamadı. Dayanamayınca Medine'yi terk etti. Hayatında o ondan sonra bir defa geldi. Ezan okudu. Evet. Dayanamayacağım dedi. Ayrıldı. mezar aşamda Şam'da mezarını hamdolsun iki veya 3 defa 3 defa ziyaret etti. Evet Allah nasip Hayatında. etti. Allah nasip etti. Elhamdülillah. Ya Erdal kardeşimiz götürdü. Himmet etti. Onun sayesinde mezarını ziyaret ettik. Bilal Habişi radıyallahu an vefat yaklaştığında hanımı dedi ki ''Vah vah vah vah çok üzülüyorum, çok üzülüyorum.'' Bilal Habişi yattığı yerden doğruldu. ''Oh oh ne kadar sevinçliyim, oh ne kadar mutluyum, yarın dostlarıma kovuşacağım.'' ...sevgilim Hazreti Muhammed'e kavuşacağım... ...sahabesi olan... ...arkadaşlarıma kavuşacağım... ...ne kadar mutluyum... ...ne kadar mutluyum... ...vah vah denen yerde... ...oh, oh diyor da... ...ne kadar güzel... ...ne kadar güzel... ...dostlarımı özledim... ...gülerek ölüyor... ...onu... tabi çocuktum pek anlayamadım... 1960 senesinde rahmetlik babaannem vefat etti Halveti şeydi, Deli Ayşe derlerdi Bizdeki delilik de ondan mı yarasın bilemiyorum Estağfurullah Gece uyku uyumaz çok sıkışık çekirdi Sık sık murakabe halinde oturduğu yerde uyur gördüm Bilmezdik Yıllar sonra oturduğu yerde uyumanın ne olduğunu Yıllar sonra anlayabildim Murakabe Murakabe halinde Evet. Oturur, kımıldamadan, yaslanmadan Gündüz gece Gece uyumaz Hep böyle muraka, yaslanma yok Yaslanmadan uyursanız abdest bozulmaz Sirasi'nin mepsutunda böyle yazıyor Evet Yaslanırsanız uyku sayılır ve abdest bozulur Babaannem Ben öldüğüm zaman Düğün olsun, düğün olsun Cenazem yıkanırken Cesedimin etrafında ...düğün alameti olarak... ...def çalın, def çalın diyordu... ...Allah Allah... ...cenazesi yıkanırken bir düğün töreniymiş gibi... ...babaannemin kefenlenmesinde, yıkanmasında... ...def çalındı... ...ben de on yaşında çocuktum... ...Allah rahmet eylesin. ...yüzünü gördüm rahmetlik babaannemin... ...şu şekilde gülüyordu... Hı. ...akşam sekizde ölmüş... ...sabahleyin onda cenazesi yıkanıyordu... ...yani vefatından on dört saat sonra gördüm... ...yüzü gülüyordu... Evet. ...Gülen cenaze. Babaanne mi gördüm? Halvetiydi. Ya. Ehli tarikti yani. Hüseyin Aziz, ...Kiridoğlu, ona intisaplıydı. Ya. Allah rahmet eylesin inşallah. Evet. Ruh, ruh genetiğimiz, elhamdülillah... ...Anadolu'nun ruh genetiği, ...yer altında yaşayan, o Allah dostları, ...Alperenler var ya, Anadolu'yu ...İslamlaştıran. Evet. İşte bizim ruh genetiğimiz hep onlar Sağlam Onları için bir anlamamız lazım Evet Onlara uzak düştük Onlara çok uzak düştük İnşallah Allah anlamayı nasip eder inşallah Derler ki Vefat edeceği sırada Abdullah İbni Mübarek gözlere kapalıydı Gözünü şöyle bir açtı şu şekilde Gözünü açtı Tebessüm etti Kitab-ı Biliyorsunuz. Onun yazarı. Evet. Gözlerini açtı. Güldü. Limisliha felya'melil amilun. Evet. Amel edenler işte bunun gibi amel etsinler dedi. Saffat suresi 61. Felya'melil amilun. Evet. İşte amel edecekseniz Böyle amel edin. Dedi ve vefat etti. Gülerek bunu söyledi. Yani o ayet-i kerime amel edecekseniz kuru amel olmasın. Takva ile amel edin. Takva. Takvalı amel. Evet. Yani içinde ihlas bulunan amel, samimiyet bulunan amel gösteriş bunun mı amel? Hakiki amel. Böyle amel edin. Gideceği yeri görmüş o yüzden gülmüş belki e, yani, tabii. Evet. Öyle gözüküyor. Evet. Derler ki Şamlı mekülün üzerinde hüzün hali galipdimi? mekul demek biliyorsunuz gözü sürme çekmek. Kühül. Evet. Yani sürme, sürme. Bu sünneti de vay içim, ihmal etmemek lazım. Böyle aklıma geldikçe gözümün altına geceleyin gündüz olmuyor. Çünkü şu anda sosyo kültürel yapı buna müsait, müsait değil. değil evet. Ama peygamberimizin kuvvetli sünneti bu. Sürme çekmek. Öyle Müslüman kardeşlerimiz var ki sürme çekiyor musunuz gözünüze diyorum. Yok çekmiyorlar. Haftada bir gün saçınıza zeytinyağı sürüyor musunuz yapmıyoruz diyorlar. Ve bunlar hep sünnet. Geceleyin sabaha kadar da zaten. Evden çıkıp gidene kadar 8 defa abdest Ve o silinip gidiyor. Ama bir defa, arada bir, ayda bir defa, iki defa gözün alt tarafına şöyle sürme çekiyoruz. Evet. Sırf o sünnet yerine gelsin diye. Ekmek olacak, sirke olacak. hafta Ayda bir defa da ekmeği sirkeye banalım. Karnı doyalım, yemek yemeyelim. Peygamberimizin, yani ne güzel bir Ka katıktır, katıktır sirke. sirke. Ya. Bilemediğimiz tesirleri var. Bilemediğimiz bereketler var. Evet. Yani o geceleyin sürmeyi çekip de teheşit namazını kıldığınız zaman namazda bir fevkaladelik hissediyorsunuz. Sünnetin bereketi diyorum ben ona. Terk edilmiş sünnetleri araştırıp onlara yönelmek lazım. Evet. Neler neler var. En büyük sünnet teheşit namazını kıldıktan sonra secdeye kapanmak en az 5 dakika 10 dakika 15 dakika yarım saat bütün ümmet kurtulsun bütün ümmet kurtulsun bütün ümmet kurtulsun yani peygamberimizin ümmeti duası yapmak en büyük sünnet bu bunu da yapmıyor kimse halbuki her yapıyor bunu peygamberimiz ya bir gece de sen yap evladım öyle bir sünnet mi varmış hocam diyor vitir namazının gece teheccüdden sonra kılınacağını bilmiyor daha ...tevcide kalkmayacaksın. En son yatacağın sırada vitir kılınacak. sünnet bu. Yaşın sünnetini birleştirilmez. Evet. Okuyun kitaplara bakın. Bunu bilmiyor adam da. Kalkamayacağımız için o şekilde belki yapıyoruz. Ben kendime de aklım ermiyor. Vahiyciyim. Başkasına da aklım ermiyor. Ben kendimle uğraşıyorum. Bu konuşuklarım daha önce dedim ya. Kendimi konuşuyorum ben. Kendi eksikliklerimi söylüyorum. Dinleyiciler de lütfetsinler. Ya Rabbi şu Etim Hoca'nın eksiği neyse noksan neyse, yanlışı neyse sen düzelt. Ama güzellikle düzelt. Bu duayı bekliyorum. Başka bir şey beklediğim yok. Ne makam ne mevki, ne keramet ne uçmak. Şu ayağım yere sağlam bassın da yaş 68 sallana sallana yürüyorum. Bir yerde düzgün yürümeyi öğreneyim. Ufak bebeği gibi oldum artık. Estağfurullah. Her zaman Ezrail gelecek de Nereden gelecek onu beklentisi içindeyim Gelecek bir gün Ezrail Ne zaman gelecek Nereden gelecek bilmiyorum ki Evet bilemiyoruz yani Yani işte ne o vücuttaki ağrılar Sızlar bilmem neler vesaireler Ezrail ben geliyorum diyor O ağrılar sızlar dizleri ağrıyor ben ne şikayetçi Ben şikayetçi değilim Ene min rükbe teyya alilun ve inde ameli kasiyrun. Orada polis Arap polise bunu söyledim. Hasta mısınız dedi? Yok. Ben hasta değilim. Dizim hasta olduğunu söylüyordum dedim. Evet. Enemindruke ve teyye kalilun. Ya, evet. Dizlerim benden şikayetçi. Ben ...dizlerimden şikayetçi değilim. Allah sağlık, Son sağlık, olarak, sağlık afiyet versin inşallah. Programın sonuna yaklaştık yok, hocam. Yok Allah, tamam. sağlık, sağlık sağlık afiyet değil. Evet. E şimdi vahidcim bu hastalık... ...dizimin ağrısı giderse... ...başka bir yerden başka bir tokat gelir. Ben biliyorum. Kurban olayım. Ben derdimi seviyorum. Ey diz ağrım gitme kal kurban olayım. Biz, Sen gidersen başka bir yerden bir şey gelir. Buna dayanabiliyorum. Dayanabilemeyeceğim bir şey gelirse ben ne yapacağım? Hiç unutmuyorum. Böyle... Talebelerimiz çok bizim. Sebahatim dedi ki, ya hocam dedi, sen de ocak varmış dedi. Yok bende de ocak falan öyle bir şey yok. Ama dua edim dedim. Ne ne var dedi? De, sordum. Ya migren ağrısı var dedi. E O migren ağrısının gitmesi için bana bir ayet ölçüsü oku. Hadis şerifte ayet ölçüsü okumuştur ya. Evet. Sahabe de iyi yaptım demiş. Evet. Biliyorsunuz o hadis şerifi. Oxum, mişüflemiş, hurukiye. Okay. okuyor Evet, ben de bir adet hurküse okuyayım. Okudum, bizim sabahtanın kafasını üfledim. Tak yıllardır çekti yarım baş ağrısı gitmiş. Bir hafta sonra geldi. Hocam, yine dua istiyorum dedi. Hayır, ola deli olan. Ne istiyorsun dedim. Ya hocam, o yarım baş ağrısı benim için bir nimetmiş. Ne oldu oğlum dedim. Şimdi dua et de Allah giden o yarım baş ağrısını bana versin dedi. Geri versin. İstiyorum. Ne oldu oğlum dedim? Baş ağrısı gittikten sonra... başım o kadar belaya girdi ki dedi. Meğer ya. o bir frenmiş, yeni fark ettim. Hmm. Ben istiyorum ağrımı. Bir dua et de, o baş ağrısı gelsin. Aman Olur gel oğlum. Gelsin diyor. Açtım elimi, yarabbi. Baş ağrısın bu delikanlığı istiyor. Gerisin geri, iade et. Baş ağrısı yine başladı. Sıkıntıları bitti. Evet Onun için derdinizi sevin. Geçimsiz kocam var. Aa, onun sayesinde adam olacaksın, cennetlik olacaksın... Çok kötü bir oğlum var Sev oğlunu Onun sayesinde sen insanı kamil olacaksın Herkes ayrı bir yoldan götürüyorlar Seni bir yoldan Beni bir yoldan götürüyorlar Sen de bir türlü ben de bir türlü Evet Evet, evet efendim, muhterem, muhterem kardeşler Programımızın Hepinizi saygıyla selamlıyorum Allah razı olsun Ağzınıza sağlık muhterem, olsun. muhterem dinleyenler hocamıza çok teşekkür ediyoruz Çok güzel faydalı bir program oldu İstifa edelim. Efendim bir sonraki programda tekrar buluşmak ümidiyle hepinize Allah'a emanet ediyoruz. Hoşçakalın efendim.